Bismillahirrahmanirrahim Selamünaleyküm. Aleyküm Muhterem dinleyiciler Ev eşyaları üzerine konuşuyorduk Dedik ki Evlere hangi eşyalar alınmalı Beyaz eşyadan bahsediyorduk ki Dört tane eşya saymış idik Bilhassa elektrik süpürgesinin Ya da elektrikli süpürge mi denir? Elektrik süpürgesinin bilhassa ben tavsiye ediyorum çünkü bu işte toz ve astım e, artış gösteriyor benim gözlemim bu e, elektrik süpürgesi bilhassa faydalı alınmalı işte gücünüz yetiyorsa Efendim çamaşır makinesi kolaylık sağlar. E, Şoppen kolaylık sağlar ve bir fırın e, işte bir davul fırın efendim ve işte aykaz ocağı ki bunu aşağı yukarı aykaz ocağını herkes mecburen alıyor. Neyle ateş yakacaksın? E, yemek pişireceksin. E, bunlar e, alınabilir. Şimdi bu programdan çıkınca bir dinleyicimiz aradı. Dedi ki bu işte çamaşır makinesi vesaire alınması doğru mu ki filan demiş idi. E israf mıdır demiş idi. Şimdi israf konusunu ben şöyle düşünüyorum. İsraf ve tabii işte bunlar ihtiyaç mı demiş idi. Şimdi bedüz zaman saadet-i der ki şimdidir görenek belasına önceden ihtiyaç dört iken yüze çıktı der doğrudur yani şimdi insanlar diyor ki çamaşır makinesi zaruri ihtiyaç acaba zaruri ihtiyaç mı ee, zaruri ihtiyaç ise zaruri ihtiyaç hayatın artık devam etmeyeceği ya da hastalanacağın çok sıkıntılı çok ağır problem çekeceğin durum demektir eğer yerine gelmezse ee, yıllar boyu çamaşır makinası yoktu demek ki işte hacet denebilir yani zarure değil de hacet ihtiyaç denebilir işi kolaylaştırıyor denebilir Efendim, elektrik süpürgesi var mıydı bir yüzyıl önce hatta benim çocukluğumda bu dediğim aletlerin hiçbiri yoktu bizim evimizde bizim evde olmadığı gibi komşularda filan da yoktu yani hiçbiri yoktu bunun dördü de e bütün işte hanımlar yani annelerimiz işte teyzeler filan hep elde yıkardı çamaşırı e işte süpürgeyle süpürürlerdi el süpürgesiyle ee, Şofben yoktu hatta ben çocukken gaz ocağında yemek pişirilirdi ondan sonra çıktı bu aykaz gaz ee, sonradan çıktı yani bu aykaz tipi şeyler ben çocukken çıktı ama ben gaz ocağını biliyorum kullanıldığını Ondan önce işte tandırda falan yaparlarmış yemeği hatta hemen böyle bir nesil önce denir ki bir şahıs vefat edecekmiş böyle ölüm hastalığında ondan önce e, idare diyorlar çıra denirdi bizde çıra yakılırmış evlerde gaz lambası yeni yeni çıkmış işte birisi almış işitmiş ki ya filan yerde bir hasta şahıs var ölüm döşeğinde demiş ki buna bir yani götürelim gaz lambasını daha iyi aydınlatıyor gaz lambası demiş ki götürelim bunu da hani bir ölüm hastalığında şahıs filan bir komşuluk görevi yapacak götürüyorlar gaz lambasını şahıs bakıyor böyle ölmeden önce bu nedir diyor yani artık böyle yakın şeyi de işte diyorlar ki böyle bir şey çıkmış gaz lambası filan bakıyor bakıyor böyle Allah Allah diyor ya neler çıkacak daha ya diyor sonra yakın bir zaman sonra da vefat ediyor. Şimdi bunu da yani çok uzun bir zaman değil güç sene önce belki gaz lambası bile yoktu. İşte elektrikler memleketin birçok köyüne daha yeni yani son yıllarda gitti. Belki son 10 yıl içinde 15-20 içinde gitti işte eşyalar artıyor Tabii zaruri ihtiyaç deyince olmaz zaruri ihtiyaç değil ama hayatı kolaylaştırıyor bunlar nihayet şimdi hayat daha kolay gene askerlik yapıyordum ben Eruh'ta Siirt'te 88'de askeriydim Oraya gidene kadar yani o bölgeyi görmek işte böyle zihniyetimde bir değişiklik yaptı. Oraya gitmeden önce işte eşya falan gibi şeyler hani olmalı falan gibi ihtiyaç falan gibi gelirdi. Yahu oralarda yani o Eruh'un köylerinde işte araziye çıkardık biz de timlerle beraber gidiyordum ben hasta filan bakıyordum hatta bazen hasta bakmaya eve filan gittiğim de olurdu yani derlerdi ki bir gelip de bakar mısın gibi şimdi evlerin böyle alıştığımız gibi kapıları yok köylerde yani şimdi bir tahta bir kapı olur ya, kimi beğenmiyor ya diyor şu kapıya bak diyor, mobilyadan olsun efendim demir olsun falan, böyle kapıları yok, bir uyuk var, tam insan ayakta olarak geçemiyor oradan, böyle eğilerek geçebiliyorsun, dar bir oyuk var, oradan giriyorsun içeri, ee, ev eşyası olarak birçok evde benim gördüğüm, işte yerde böyle kilim gibi bir şey var, kilim, onun üstüne yatak atılmış, mobilya diye bir şey yok, Efendim o şekilde bir hayat yaşanıyor. Yani kilim, yatak, ortada bir işte artık yemek pişirecek bir şey vardır tam şimdi hatırlamıyorum ne vardı. Bu ne beyaz eşya vardı ne mobilya vardı evlerde. Ee, i̇nsanlar işin daha tuhafı yani benim etkilendiğim tarafı oydu ki insanlar mesudiydi. İnsanlar ihtiyaç bile hissetmiyorlardı. Hatta biraz para kazanan orada ya silah alır ki çok böyle iyi e, silah kullanır oranın halkı gidiyorduk böyle şeylerle işte korucu oluyor, köyden vatandaş oluyor korucu çok iyi nişan alırlardı çok iyi atış yaparlardı silah çok kullanır oranın halkı biraz çok para kazanın yani birazcık para biriktirin ya silah alıyor ya da bir tane daha evleniyor başlığı verince evleniyorsun böyle bir şey var idi ev eşyasına insanlar ihtiyaç hissetmiyorlar yok ve ihtiyaç da hissetmiyorlar ve mesut insanlar Efendim yemekleri Böyle çok karışık değildi bir Otlu peynir vardı onu işte Çokça yerlerdi çok güzel üzüm vardı Pekmez falan yapıyorlardı İşte soğan yenirdi böyle Sabah öyle akşam soğan getirilerdi O biraz e, meşhur hatta Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de Kürttür o bir şiir Yazıyor o zaman Ziya Gökalpa Olacak Diyor ki köylüğüm diye Tan etme bana diyor herhalde Ben de kibarım diyor bir kelle soğanı bin kızıl elmaya değişmem. Yani kelle soğan orada çok makbul kabul ediliyor. Bize böyle sabah, böyle akşam getirirlerdi. Kelle soğan kahvaltılığa falan da. Böyle yiyeceksin derlerdi ekmekle. ya Nasıl yenir Böyle yiyorlar. İşte tavuk falan keserlerdi. Bir pilav olurdu arada bulgur pilavı falan gibi. Böyle birkaç çeşit yemek. Bunu yiyor insanlar. Böyle bir hayat yaşıyor. Şimdi mesut idilerdi. İşin en ilginç tarafı o. Yani ihtiyaç da hissetmiyorlar. Hatta orayı gördükten sonra şimdi zaruri ihtiyaç deyince diyorum ki yok canım yani niye zaruri ihtiyaç? Olmayınca da oluyor ama e, olunca rahatlık olur o başka bir şey. Şimdi eşya konusunda böyle görenek belasına önceden olmayan şeyler ya da şu anda memleketin bir kısım yerlerinde kullanılmayan şeyler bir kısım yerlerde zaruri ihtiyaç gibi hissediliyor. İhtiyaç diyelim, hayatı kolaylaştıran şeyler diyelim ama bunları kullanmasak mı iyi olur? Şimdi böyle de değil. Yani zükt tabii ki güzeldir. İnsan sahabeden birisi denir ki böyle hasta ağır hasta işte ölüm döşeğinde diyelim bir başkası geliyor yanına bakıyor ki böyle mahzun diyor ki neye üzülüyorsun diyor işte nedir halin diyor ki ben diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bıraktığı halde değilim diyor eşya edindim eşyasına bakıyorlar 30 dirhemlik mi bir eşyası var işte bir mü var bir yatağı var böyle 3-5 parça eşyası var eşya edindim diyorum şimdi zühd yaşamak istiyorsa bir insan ona kimsenin bir diyeceği olmaz ama hayatın bir gidişi vardır şimdi denir ki mesela kadının kocası üzerine hakları sayılırken maruf vecih ile giyimini giyimini sağlamak denir maruf veci nedir şimdi toplumun genel gidişine bakıyorsun mesela peygamber Aleyhisselatu vesselam çok düşük ve çok yüksek elbisede nehy yani İtidal işlerin güzeli İtidaldir mutedil olmaktır Onun zamanında Şimdi dese ki onun zamanındaki gibi Giyineceğim mesela denir ki böyle Elbiselerin kollarını katlamak Falan gibi bir şey o zaman yoktu İşte o zaman çok değişik işte Yamalı vesaire giyilebiliyordu Hatta bir kısım sahabenin böyle Yamalı şey giydiğinden bahsedilir Benim çocukluğumda da yamalı elbisede giyilirdi. bu tuhafta karşılanmazdı Ama şimdi giyilmiyorum Şimdi bir insan dese ki ben çoluğuma çocuğuma işte e, zahidane yaşatacağım dese ama olmaz ki yani çoluk çocuğuna maruf vecih yani mutedil bir şekilde ortalama insanların yaşadığı ortalama bir şekilde işte yedirmen içirmen giydirmen gerekir yoksa gözü kalır çoluk çocuğun. İkincisi tahkir edildiğini hisseder. Ve birçok insanda ne yazık ki böyle adam değerlendirirken hani o Hoca efendi yekürküm ye demiş ya şimdi vatandaş bakıyor böyle kılığına kıyafetine bakıyor. Ne yazık ki. Kılığının kıyafetin biraz tutmazsa istediğin kadar kıymetli adam ol. Kılığın kıyafetin yerinde değilse bakıyorsun böyle bir tahkir ediliyorsun. Yani böyle. Kılığın kıyafetin sebebiyle kibre kapılmamalısın. Ama kılığın bu kıyafetin sebebiyle tahkirde edilmemelisin. Öyle bir kıyafetin olacak ki insanlar o kıyafetin sebebiyle ne seni tahkir edecek, yani hakir görecek işte kıyafetin çok düşkün diye, ne de çok efendim böyle üstün giyinip de e, insanlara kibirleneceksin. E, mutedil bir kıyafet olmalı, yani yok gibi olacak. Hani öyle bir kıyafetin olacak ki o kıyafetin seni ne kibre düşürecek ne zillete düşürecek. Böyle giyinmeli. Eşya konusunda da e, insanlar muhtedil bir şekilde işte çoluğunun çocuğunun, hanımının, çoluğunun çocuğunun giyimini giyimini e, muhtedil bir şekilde karşılanması lazım. İtidal içinde karşılanmazsan bu sefer işte gözü dışarıda kalır. Yani insan infak etmek mesela çok güzeldir. Kimi çok infak eder harice kendi çoluğuna çocuğuna bakmaz. Halbuki senin çoluğuna çocuğuna öncelikle bakmak senin üzerine vecibedir sen bakacaksın kendi çocuğuna başkalarına da tabi infak edeceksin ama senin çocuğuna sen bakacaksın kim bakacak senin çocuğuna ve bir insan hani çocuk işte kendi babası çocuğa yiyecek, giyecek aldı. Çocuk bundan rencide olmaz. İşte kadın mesela kocası aldı evin ihtiyaçlarını rencide olmaz. Ama bir başkası aldığı zaman e, şimdi sadaka almış olmak e, o kadar hoş bir şey değil. Hani veren el alan elden üstündür denir. E, i̇nsan niye sadaka alacak başkasının efendim ikramına muhtaç olacak olsun. Çoluğunun çocuğuna insanın üzerine vecibedir. Çoluğuna çocuğuna kendi bakacak insan. Muhtedil bir şekilde giyimini giyimini sağlamak lazım ama e, kişi zühd yapmak istiyor kendisi zahidane yaşamak istiyor yaşar işte hanımı dese ben de zahidane yaşayacağım tamam o da yaşayabilir ama zahidane yaşamaya insanları zorlama hakkımız yok. Ya da belki evlenmeden önce dersin yani evleneceğin hanıma dersin ki ben zahidane yaşayacağım e, bu şekilde yaşamak istiyorsan işte evlenelim filan gibi belki evlenmeden önce söylenebilir ama e, maruf vecih ile e, hanımların giyimini giyimini karşılamak gerekir deniyor. Şimdi demek ki ortalıkta yani bir şey artık örf halini almışsa, güçte yetiyorsa insan o ve uygun olarak israfa gitmemek kaydıyla. Yani şimdi orta halli bir ailenin bir çamaşır makinesi alması israf diye ben değerlendirmiyorum. Niye israf olsun ki hayatını kolaylaştırır bu. İşin bir başka tarafı var. Şimdi bazen insan zanneder ki diyelim ki bir yere gidiyorsun bir saatte mesela bir milyon lira kazanıyorsun bir yere gideceksin orada işte pazara gideceksin alışveriş yapacaksın ya da başka bir iş yapıyorsun bir saatte bir milyon lira kazanıyorsun diyelim ya da mesela işte inşaatçı bir adamsın efendim boya yaparsın e bir eve alıyorsun e boyuyorsun günlüğün mesela 5 milyon lira, mesela 8 milyon liraya diyelim günlüğün geliyor sen şimdi işe giderken desen ki ya ben tasarruf edeyim bir saatte gidebileceğim bir yere arabaya binsen gidersin 15 dakikada ona sonra işine başlarsın sen desen ki ben tasarruf edeyim yolu yürüyeyim bile yol parası vermeyeyim acaba tasarruf etmiş mi olursun çünkü yol yürüyorsun bir saat kaybediyorsun şimdi bu ne ifade eder diyelim ki hanımlar bir örgü örme kabiliyeti var ya da bir iş yapma kabiliyeti var Şimdi o işi yaparak diyelim ki çamaşırı harcadığı vakit yerine örgü örse, dantel örse ya da işte dikse ya da bir başka kabiliyeti varsa mesela 50 gün o işi yapsa yani 50 gün örgü örse bir çamaşır makinesi alabiliyor diyelim. Şimdi böyle bir hanım 50 gün örgü örüp de onun parasıyla bir çamaşır makinesi alsa ondan sonra çamaşırlar otomatik yıkansa ondan sonraki zamanından kar edecektir. Yani işin karlılığına bakmak lazım eğer ekonomik olarak düşünüyorsa hangisi karlıdır? Hatta bunu e, diyorduk ki mesela bir zamanlar patronlar işçilerine fazla para vermiyorlar. Az maaş veriyorlar, çok çalıştırıyorlar. İşçi az maaşla çok çalışıyor, tamam. Şimdi bir ay, iki ay, üç ay, beş ay, 6 ay, bir yıl karlı gibi görünüyor bu patron için. Ondan sonra bakıyorsun işçi zayıflıyor bedenen zayıflıyor hastalanmaya başlıyor çalışma gücünü kaybediyor çalışma gücünü kaybettikten sonra iş gücü kaybı oluyor yani patron önceki kadar verim alamıyor işçiden işte hastalanıyor hastalanma günler işe gelemiyor Efendim e, tedavi masrafları filan ondan sonra bakıyor ki patronlar yahu biz böyle karlı olmuyoruz ki tamam 3 ay 5 ay 6 ay 1 yıl kar ediyoruz ama ondan sonra kalitesi düşüyor işçinin Ondan sonra bakıyorsun ki e, O işçiden elde ettiğin verim düşüyor Yani zarara girmeye başlıyorsun Bu sefer diyor ki bu kapitalistler Sırf faydacı zihniyetle Bakarak diyorlar ki Arkadaş bu yanlış oluyor İşçiye öyle bir ücret verelim ki diyorlar Daha iyi beslensin Daha sağlıklı olsun Daha az hastalansın Tedavi masrafı fazla olmasın iş gücü kaybı fazla olmasın Ve daha iyi iş alabilelim Yani az yemek mesela tasarruf mudur Her zaman değildir bir müddet az yersin çok çalışırsın az yersin çalışma gücünü kaybedersin bir müddet sonra çalışamaz olursun ve zararına olur. Yani kişi bedenini güçlü tutacak kadar beslenmeli. Efendim hayatını kolaylaştıracak imkanlar var ise eğer e, bu illaki yani hayatı zorlaştırmak illaki efendim işte e, yememek, içmemek, giyinmemek, üşümek vesaire, bunlar illaki tasarruf değildir. Ya da kış oldu mesela yakacak alacaksın. Ya tasarruf edelim yakmayalım. Et bakalım. Ondan sonra 2-3 defa hastalanıyorsun. Doktor ilaç parasına vereceğin yakacaktan daha çok para veriyorsun. Kar ettin şimdi? Hayatı kolaylaştıracak şeyler her zaman israf değildir. Ve bu zamandan yani diyelim ki bir mümine bir hanım efendim çamaşırlarını makineye yıkattı. Ortalığı elektrik süpürgesiyle süpürdü. İşte o hayatı kolaylaştıran aletleri kullanarak zaman artırdı. E bu zamanın içinde efendim ilim öğrenebilir. Bu zaman içinde e, çoluk çocuğuna bilgi üretebilir, konu komşuya bilgi üretebilir, tebliğ yapabilir, hayırlı hizmetler yapmak için de e, bu artan zamandan e, faydalanır. Hatta mesela Selahattin Duman anlatıyordu bir yazısında. Diyor ki ben diyor mesela gömlek almaya çıktım diyor. Bir diyorum ki diyor daha ucuza da bulurum diyor birkaç dükkan ötede. Ama acaba diyor. Şimdi bir yazıdan aldığı paraya bak, kaç dakikada yazdığına bak. Şimdi adam diyor ki ya acaba diyor yani ekonomik olur mu benim gidip de ucuz gömlek aramam? Gideceksin efendim. İşte bir saatlik saat ucuz gömlek arayacaksın. Kaç para kar edeceksin? Peki benim bir saatim mesela. Bir saat arayacaksın. Ucuz bir gömlek buldum. Benim bir saatimin ücreti o mu ki? Evet, israf konusunu buna göre de değerlendirmek lazım. Daha faydalı şeye kullanabileceksin. Vaktin artsın tabii ki. Niye artmaz? Evet, eşyalardan bahsediyorduk. Dedik ki bunlar hayatı kolaylaştırır ve artan vakitlerinde e, hanımlar, mümin hanımlar, Mümine hanımlar e, ilim öğrenirler. Evlenim çocuklarının terbiyesiyle meşgul olurlar. Çocuklarına e, bilgiler verirler. Başka hanımlara tebliğe bulunurlar. Veyahut da başka faydalı işlerde kullanabilirler. Bu şekilde eğer cihazlar, aletler, eşya, beyaz eşya hayatı kolaylaştırıyorsa ve maddi olarak da gücünüz yetiyorsa bunlar alınabilir. Alınmasını yani ben tabii kişinin durumuyla da alakalı israf olarak ben düşünmüyorum. Artık örf halini de almış gibi görünüyorum. Tabi bu arada şöyle bir olay da oluyor. Şimdi televizyondan bahsetmedim. Bana dikkatinizi çekeyim. Çünkü televizyon insan hayatını oldukça olumsuz etkiliyor. Efendim, bir kısım faydalı yönler olsa da bir ailenin içine televizyon girdikten sonra doğrusu o eve büyük zarar veriyor. Televizyonun girdiği bir yerde ki televizyon kadar ya da diyelim ifsat eden bir başka şey görünmüyor şu anda. Yani öyle bir fesat aleti ki e, bütün dünyanın efendim en kabiliyetli insanlar işte yakışıklı erkekler, güzel kadınlar e, bir de işte makyajlarını şunlarını, bunlarını yapıyorlar. Efendim ondan sonra bakıyorsun işte aşklarını, meşlerini, fuhşiyatlarını e, bir kamera önünde böyle bir hayat yaşıyorlar. Ondan sonra bunu da ve lüks içinde böyle pembe dizilere filan bakınız. E, ne iş yaptıkları belli değildir. Böyle çok paralar vardır, lüks arabalar vardır, kadın erkek hepsi böyle lüks içinde, sefahat içinde yaşar. Ya nereden kazanıyorlar? Çok da anlamazsın. Ama onların hayatını insanlar oturuyorlar seyrediyorlar. Tabi bu e, bir taraftan israfa sebep oluyor. Yani ortada şimdi görenek belasına işte önceden mesela yamalı giyilirdi şu olurdu bu olurdu şimdi olamıyor niye televizyonu gören şahıs diyor ki o televizyonda gördüğüm kıyafetten giyinmem lazım diyor ...en azından ucuz bir taklidi de olsa... ...o şekilde giyiniyor. Şimdi bakın... ...kenar mahalle işte genç erkeklerine... ...genç kızlarına da bakınız... ...böyle fakir muhitlere de bakın... ...zengin muhitlere de bakın... ...aynı şeyi giyinir ama biri kalitelidir... ...öbürü kalitesizdir, ucuzdur ama... ...tipi aynıdır ve televizyondaki... ...kıyafetlerdir. E, tavırları etkiliyor... ...efendim genç erkekleri, genç kızları... ...etkiliyor, içlerindeki... ...işte e, cinsi dürtüleri... ...tahrik ediyor... İşte fuhşiyata sevk ediyor. Ahlaki değerleri yıkıyor. Çökertiyor. Bakıyorsun böyle aileler hele o pembe dizilerde. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Yani evli işte erkek kadın biri birine aşık öbürü öbürüne aşık bir sürü böyle çirkin kirli ilişki Bunlar böyle devam edip gidiyor ve çok da meraklı da oluyor hanımlar bilhassa ev hanımları bunları seyretmeye. Yani bakıyorsun ortaya dünyanın fesadını o alet ile eve getiriyorsun. Efendim işte haber alınabilir mi? Haber alınıyor böyle bir kısım avantajlar oluyor ama kötü taraflarına baktığın zaman daha şedid ve ahlakı çökertiyor televizyon dünyada zaten büyük şöhretli televizyonlar Yahudilere ait. Onlardan alıyorlar filmleri, dizileri. Hollywood sinema bir Yahudi kurgusudur. Yani Yahudi ürünüdür. Sinemada, televizyonda ve Hollywood'da Yahudilerin elindedir şu anda. Oradan geliyor efendim filmler, diziler vesaire ve ifsad ediyor toplumu. Şimdi durum bu ve televizyon bu sebeple yani bizim evde yok televizyon var idi kullanmaya kullanmaya şimdi çalışmıyor bir şey olmuş yani koyduk bir kenara anteni işte attık anteni ondan sonra işte kullanılmadı uzun zaman kullanılmayınca rutubetleniyor bir şeyler oluyor şimdi çalışmıyor da duruyor bir kenarda ee, televizyonun bir kere bu yönü var ifsad etmesi var yani oturuyorsun evinde işin bir şeyi yok ki yani bir anda bakıyorsun, ayda bir fuhuş sahnesi. Haberleri seyrediyorsun, ortasında fuhuşiyet çıkıyor. Başka bir şey seyrediyorsun, araya efendim o filmin reklamı diye bir bakıyorsun, bir anda ortada bir rezillik falan. Ve millet bir müddet sonra da alışıyor buna, kanıksıyor artık. Yahu ben alemin, efendim gavurun yani Amerikalı'nın, İngiliz'in, Fransız'ın fuhşiyatını evimde niye seyredeyim ben? Bir yönü bu. E, ikinci yönü var televizyonun hele böyle çok e, kanal çıktıktan sonra şimdi her dakika cazip bir şey oluyor. Yani bakıyorsun bir tarafta işte e, bir tartışma programı e, hatta tartışma programları belki ilk çıktığı zaman bir faydalı oldu da artık insanlar e, eteğindeki taşı döktü zaten artık ama işte bir bakır bir program sonra bakır bir film sonra bir dizi sonra bir başka şey sonra bir başka şey yani kanaldan kanala da gezinince insan akşam olunca geliyor işte batılıların hayatı böyle bizim toplumun da büyük bir kitlesinin hayatı bu günde işte 3 saat 4 saat 5 saat 6 saat değişik milletler televizyon önünde vakit geçiriyorlar oturuyorsun eve yani dinlesen ne olur oturuyorsun açıyorsun efendim kanaldan kanala gecenin bir vaktine kadar Gece'nin bir vakti vurup kafayı yatıyorsun, sabah kalkıp bir şey gidiyorsun. İş arkadaşlarınla diyorsun ki, ya seyrettin mi şunu filan, öbürdür ya böyle filan. Ondan sonra gene akşam eve geliyorsun, gene aynı hayat. Şimdi burada birkaç şey var. Bir tanesi bu televizyon. Şu anda Türkiye'de gündemi televizyon belirliyor. Yani. 3-5 e, tane televizyon ne yapmak isteseler sizin hiç aklınızda olmayan bir konuyu e, getiriyorlar ve bütün millete onu konuşturtuyorlar. Onlar ne istiyorsa onu konuşuyor toplum. Kamuyu onlar yönlendiriyor kamu oyunu. İkinci bir yönü var bunlar insanlar televizyonu o kadar çok seyrediyor ki okuma yönünden tembelleşiyor mesela. ...televizyonlarda da çok bir bilgi yok... ...yani bakın zaten birçok şey... ...sırf böyle e, saçmalık... ...yani hatta yarışma programlarına... ...falan bakıyorsun... ...kalite gittikçe düşüyor... ...insanlar sırf televizyon seyrediyorlar... ...hatta İngilizler aptal kutusu derlermiş... ...televizyonu... ...şimdi televizyon seyrede... ...insanlar zaten oradaki bilgiyi alıyor... ...televizyonların verdiği bilgiyi... ...kitap da okuyamıyor... ...efendim onun dışında... Kaynaklardan bir şey öğrenemiyor. İşte artık birçok şeyi kullandıkları için gazeteleri daha çok satıyor. Onlar daha çok gündemi belirliyor. Bir tane televizyon mesela bir ara bir mason ayinini görüntüledi. Bir tane televizyon daha yayınlamadı. Ama bir Ali Kalkancı, Fadime olayını mesela, Müslim Gündüz işte Fadime Ali Kalkancı olayını aylarca her gün bize gösterdiler. İki defa yayınladı mason ayinini. Başka bir tane daha televizyon yayınlamadı. Gündeme getiremedi halbuki haber değeri olarak baksak dehşetli görüntülerdi ama gündemi etkileyemedi. Dörtlü çete gibi böyle bir bakıyorsun bir şeyden bahsediyorlar, bir bakıyorsun bir başka şeyden. Kadınlar cenaze namazı kılar mı? Hani bir Ramazan gündeme getirdiler. 15'ine kadar gitti. 15'inde birden kesildi. Durdu birden kesti. Yani böyle beraber hareket ediyorlar. Bakıyorsun böyle haricen bir yere hücum. Efendim bir başka yere hücum. Gündemi beraberce belirlediklerini görüyoruz bir merkezden tabii yönetildiklerini düşünüyor insan tabii ki. Şimdi televizyon ve gazetelerine bakıyorsun aynı şeyleri yazan şahsa zaten televizyonda gazetelerde aynı elemanlar aşağı yukarı var zaten. Ee, bir gündem oluşturuyor onlar. Böyle işte yüzeysel, işte günlük böyle karmaşa, kargaşa, önemsiz şeyler abartılıyor filan. Böyle işlerin hakikatından uzak tutuyorlar insanı, oyalıyorlar bir yerler. İşlerin hakikatını anlamak için efendim ya derinlikli programlar yapacaksın ya da işte ilim, bilgi içeren programlar yapılacak efendim kitap okunacak bunlardan uzak kalıyor insanlar zaten onların programlarını seyredip onlardaki lafı, lafları ezberliyorsun onlarla konuşuyorsun zaten hani var mısın yok musun belli olmuyor yani bir adam düşünün şimdi günde 3 saat 4 saat 5 saat televizyonun önüne, önünde geçiriyor ...işe gidiyor, bir işi var orada çalışıyor... ...işi varsa eğer... ...ondan sonra akşam geliyor, gene oturuyor... ...gene televizyonun önünde geçiriyor... ...şimdi bu adam ha var ha yok... ...ne fark eder yani... ...yani ceketimi de koysan... ...televizyonun önünde durur 3 saat... ...adamı da koy durur... ...yani fail değil... ...fiil, herhangi bir fiili yok... ...mef'ul, oturuyor, seyrediyor... ...sıra işe gidiyor, çalışıyor, geri geliyor... ...gene seyrediyor, bir makine, bir robot sanki robotu da sabah kurarsın. Akşama kadar çalışır. Akşam ceketimi koyarsın televizyonun önünde. Oturur televizyonun önünde durur. Hayatı etkilemiyor. Etkilenen adam oluyor. Peki hayatı kim kuruyor? Bakıyorsun birileri bir ağ örüyor. Sen o ağın içinde bu şekilde bir robot gibi işine gidip geliyorsun. Bu sebeple ve bir evde televizyon kaldırınız. O evde bir müddet sonra akşam olunca boş kalıyorsun. Diyorsun ki ya bir şey okuyayım bari. Yani canısı bir kitap alıp okuyorsun. Ve bir müddet sonra okumaya, sohbet kabiliyeti insan gelişiyor. Yani konuşunca gelişiyor konuşma kabiliyetin. İnsanlar bir müddet sonra okumaya, düşünmeye, efendim sohbet etmeye başlıyor. Tabii televizyonu bırakıp da gider, tavla oynarsan, efendim okey oynarsan gene fark etmez. E, ama insan evden televizyonu kaldırırsa çocuklar, efendim ve kendisi de yetişkinlerde e, kitap okuyabilir bilgiler edinebilirler ve bir şeyler yapabilirler. Hayatta fail duruma geçebilirler. Televizyon insanları sırf mef'ul duruma geçiriyor. Hiçbir şeysin. Ha ceketim, ha robot ha sen. Niye? İşine gidip geliyorsun. Robot da koysan o işi yapar. Efendim, Akşam dolunca oturup duruyorsun. Bakıyorsun televizyona. E bu hayat mı bu ya? E ne, i̇nsanlığın nerede kaldı? Bunun için mi yaratıldı? ...televizyonun böyle olumsuz bir tarafı var... ...ve kasıtlı olarak televizyon insanları bu hale getiriyor... ...ve diyorlar ki işte Amerikalılar 13-14 yaşında yaşıyor... ...ya da işte Türkiyeliler kaç yaşında yaşıyorlar bilemiyorum... ...bakıyoruz şimdi bir futbol maçı bir takım bir takımı yendi... ...hop ergen sokağa kornalar çala çala dolaşıyorlar... ...bakıyoruz şimdi ya bunlar ne ya diyorsun... ...ne hale geldik... ...evet televizyon derim ki bir insanı yani... Çıkı eşya olmak mı? Robot olmak mı istiyorsunuz? Eşya olmak mı istiyorsunuz? Evin köşesine televizyon koyun ondan sonra açın sonuna kadar da seyredin. Ama ben insanım. Ben de hayatı etkileyeceğim. Hayatı kavrayacağım. Hayatı anlayacağım. Bilgileneceğim. İşlerin derinliğini kavramak istiyorum diyorsanız eğer televizyonu koyacaksınız bir kenara ya da evde varsa da çok seçici seyredeceksiniz ama buna da güç yetirmek zor. Yani ben şahsen güç yetiremiyorum ona. Oturayım böyle Hani tek kanal varken öyle pek seyretmezdim olsa da. Şimdi bakıyorsun işte ya bir tartışma programı, bir karate filmi, bir başka bir şey ondan sonra olmaması daha sıhhatli görünüyor. Ya da sen güç getirirsin, kadın getiremez. Kadın güç getirir, çocuk getiremez. Çocuk güç getirir işte yaşlı anne güç getiremez. Bir arkadaş öyle anlatıyordu. Bir gün geldi. Dedi ki ya hocam dedi bu yeni böyle bir tarikata girmiş. Efendim işte böyle bir şey düzenmiş yani. Böyle kumar falan bir bir, berbat bir hayatı vardı bir şahsın kumar diyorum içki falan içerdi e, kumarını falan bilmiyorum şimdi böyle de karışık bir hayatı vardı böyle bir şahıs vardı tabi gün bir yere gittik beraber bir arabayla bir iş sebebiyle e, şimdi bu gelirken beraber gitmemiz yani mecburdu ancak beraber gittik o arabayı da kullanıyorum bir yerde yemek yedik ondan sonra geri gelirken dedi ki ben dedi bir ara dedi kayboluyordum fark ettin mi dedi şimdi bir yemek yiyoruz işte etli bir şey köfte yiyoruz herhalde kebap bir şey yiyoruz bu arada bir yere gidiyor geliyorum dedi ki ben dedi buzdolabının arkasında dedi bir rakı dedi içtim dedi yani senden de utandım dedi yani biraz böyle hacı hoca görünüyorduk o zaman biraz dedi sıkıldım yani sofraya getirmedim dedi içki orada dedi yiyorduk beraber dedi köfteyi sonra gidiyordum dedi orada biraz dedi içiyordum gene gelip oturuyordum dedi yemeye devam ediyordum şimdi şoför araba sürüyor bir ufak rakı mı götürdüm dedi bir şey götürdüm dedi yani içki içmiş orada şimdi bu şahıs bir tarikata girmiş efendim böyle e, bir müddet geçti bu namaza falan başlamış e, tarikatte de hani diyorum böyle bir sıralama önemli yani öyle şeyler üretiyorlar ki selametliler bir insana bu bizim çok ağır yaramızdır bakınız bu hepimiz için geçerli yani bir tarikat bir cemaat hepimiz için geçerli bir şahıs geldi diyor ki ben İslamla diyor yani daha iyi Müslüman olmak istiyorum. Nereden başlayayım? Nereden başlayacağını çok büyük oranda insanlar, topluluklar, cemaatler, tarikatlar bilmiyor nereden başlayıp ne anlatacağını insanlar Bunun bir sıralaması var. Bilmiyoruz. Sıralamayı böyle sistemleştirememişiz. Ortaya bir kısım kitaplar, bir şeyler koyamamışız. Adam yeni İslam'a meylediyor. Kalkıp böyle çok uç tartışılacak bir konudan bahsediyorsun. İhtilaflı bir konu. Kıyamete kadar çözülmeyecek. Ona Adamın önüne getiriyoruz. Adam içinden çıkamıyor işin. Ya diyor Müslümanlığa yani geldik huzur bulalım diye şu halimize bak diyor. Şimdi bu şahsa da böyle işte bir kısım şeyler öğretiyorlar. Böyle uç şeyler ama ne öğrense geliyor. Böyle bir de imtihan ediyor beni. Diyor ki şefim diyor niye diyor insan çok diyor namazda siner filan diyor. İşte şeytan diyor çok gelir namazda. Efendim çay içiyor mesela sonunu da içiyor filan. Böyle bir kısım sinnetlere dikkat ediyor filan. Şimdi bugün geldi. Dedi ki ya dedi, öyle bir bir şey sorayım sana dedi. Ne dedim? Şimdi dedi evde dedi televizyon var dedi. Ya seyrediyor çoluk çocuk. Ben seyretmem dedi. Hanım çocuklar seyrediyor. Şimdi dedi çocuklar dedi seyredince dedi hanım dedi açıyor çocuklar seyrediyor. Günah dedi hanıma yazılır değil mi dedi? ben dedim ki sana da yazılır dedim çünkü sen evin reisisin yani İslam'a göre de ki mevcut kanunlara göre de evin reisi erkektir yani şu anda Türkiye'deki mer'i kanuna göre de yani şu anda ki mevcut kanunlara göre böyle laik sistem de öyle diyor erkek diyor evin işte reisidir ee, İslam'a göre de er-ricalı kavvamın alen nisa denir erkekler kadınlar üzerine kavvamdır denir yani işte hakimdir yöneticidir denir ve gene işte nefislerinizi ve ehlinizi işte ateşten koruyun gibi buyrulur. Şimdi dedim ki yani sen de sorumlusun ve hadis-i şeriflerde de yani erkek ailesinde sorumludur. Herkes artık yönetimi altındakilerden sorumludur. Yani bir yerin müdürü mesela her şeyden sorumludur. Öyle değil mi? Belediye başkan her şeyden sorumlu tutuyorsun. Sorumludur. Cumhurbaşkanı Fırat kenarındaki koyundan sorumludur. Ayağını düşürüp kırdıysa acaba yolunu mu güzel yapmadı sorumludur. İşte kadın kendi emri altındakinden sorumludur. Çocuk herkes kendi eli altındakinden sorumludur. Sen dedim sorumlusun. Yok ya dedi bu. He dedim sen sorumlusun. Yani sen dedim engelleyeceksin arkadaş. Doğru ya dedi. Şimdi gitti bu bir iki gün sonra geldi ya arkadaş dedi, acayip bir problem var dedi başımda, ne oldu dedim mi? Dedi ki şimdi hanım işi kolay yani zaten sert erkek böyle şey tiplere hani böyle karışık işlere girmiş tipler zaten hanımlarının gözünü kırarlar yani. Şimdi dedi kapatırım dedi ya bir şey dese yani ne diyebilir filan. Çocuklar mesele değil ama annem dedi problem. Nasıl problem dedim ben. Diyor ki televizyonu işte kaldırırsan yok hakkımı helal etmem. Durmam bu evde. Bir, bir şeyler diyor dedi. Şimdi tam unuttum yani. Annem dedi problem çıkartıyor dedi. Ne yapacağız dedi ya. Hani hanım kolay çocuklar kolay çarparsın bir tane oturur bir kenarda. Ama anneme ne yapayım diyor adam. O da dedi televiz diziler var o zaman dizilere dedim, meraklı onları seyredecekmiş, tabi anne açınca öbürleri de seyrediyor, kaldıramıyor adam evden televizyon Şimdi bakıyorsun yani bu fitne öyle bir fitne ki bakıyorsun yaşlı bir kadın, bakıyorsun işte bir ev hanımını, bakıyorsun çocuğu, arada gazetelerde çıkıyor ya adam diyor ki yemek getir dur diyor bu dizi bitsin sonra diyor getireyim adam da kalkıyor. İşte bakıyorsun yaralıyor, alıyor, bıçaklıyor, bir şey yapıyor ne bu falan diye, niye yemek gelmiyor falan diye. Şimdi e, böyle bir hal yaşıyoruz. Şimdi demek ki hadi kaldır bakalım sonra ne yapalım dedi. Dedim ki ya sen o zaman boz o televizyonu yani bir şeysini kurcala boz sonra anne yani bozuldu ne yapalım diye işte yaptır ama filan ondan sonra kalsın bir kenara atarsın öyle öyle yapayım bari dedi adam çünkü annesi diyor ki bak hakkımı helal etmem ya da böyle bir şey diyor yani anne hukukunu koymuş ortaya televizyon duracak diyor bu evde ve ben hep derim bir evden televizyonu çıkartmak yani Çanakkale'den efendim işte İngiliz'i sokmamak. Yani bir eve televizyon sokmamak için çalışma Çanakkale savaşa kadar mücadele gerektiriyor arkadaş. Çoluk çocuk bakıyorsun, komşuya gidiyor, çizgi film seyredeceğim diye. Kadındır, çocuktur, yaşlıdır istiyor televizyon. Nefsin istiyor. Diren bakalım. Hele girmişse eve televizyon yani sokmamak için böyle bir Çanakkale savaşa kadar mücadele vereceksin. Efendim ondan sonra ve kendi çoluğun çocuğuna karşı bu. Yani beş yaşında çocuğuna güç yetiremiyorsun. Yetmiş yaşında annene güç yetiremiyorsun. Efendim hanıma güç yetiremiyorsun. Nefsine güç yetiremiyorsun. Bir de eve girdiyse çıkartmak daha bela. Yani bir işgal etmiş böyle şey gibi ya yani haçlı seferleri gibi geliyor. Hadi çıkart bakalım evden. O da çok çetin iş. Kolay kolay çıkartamıyoruz. Ama e, bundan kurtarmadıkça da doğrusu işte şahsiyetimizi ortaya koymak mümkün değil. İnsanlığı kurtarmanın yolu oradan geçiyor. Yoksa seni bir ceket durumuna düşürüyor, bir robot durumuna düşürüyor. İş yapıyorsun, akşam da ceketim gibi duruyorsun televizyonun önünde. Ondan sonra uykun geliyor, vurup kafayı yatıyorsun, sabah gene işe. Sabah robot, akşam ceket. Televizyon alınmamalı derim ama ne yazık ki cazip de. Demek ki o dört tane beyaz eşya alınabilir e, maddi durum uygun ise eğer yani buzdolabını aldınız ondan sonra içine de süttür efendim peynirdir vesaire alabilecekseniz buzdolabını alın ama onları alamayacaksınız boş boşuna niye alacaksınız buzdolabını ama belli bir orta halli insanlar bu dört tane eşyayı alabilir bir türlü yine beyaz eşyadan gittik mobilyalara bir türlü geçemedik inşallah mobilyalar üzerinde konuşalım. E, mobilya ne alacağız onun üzerine inşallah